İnsan neden vegan olur? Hayvan kullanımı tartışmasına bir giriş. Geri <gülüyor> Giri El Fransion ve Anna Çağlı. <gülüyor> Metropolis Yerleri. Çeviren Cansel Mahmut'un. Okuyan Ömer Maldan. <gülüyor> Öyleyse başka hiçbir seçeneğin olmadığı bir durum için yaptığımız analizi başka seçeneklerin olduğu bir duruma neden uygulayalım? Issız bir yerde açlıktan ölme tehlikesinin olduğu uç bir durumda yamyamlık, ahlaki olarak mazur görülebilir olsa da her aç olduğunuzda ya da sırf bunu tercih ediyorsunuz diye insan yemenin sorun olmadığını söyleyebilir miyiz? Başka hiçbir seçeneğin olmadığı bir durumda ahlaki olarak hoş görülebilecek bir şeyin başka seçeneklerin olduğu bir durumda da hoş görülmesi şart değildir. Aynı şekilde benzer bir durumda tavşan yemenin ahlaki olarak kabul edilebilir olduğunu söylemek, bunun başka seçeneklerin olduğu bir durumda da kabul edilebilir olduğu anlamına gelmiyor. Şimdi de ıssız adadan kurtulduğunuzu varsayalım. Sokakta yürüyorsunuz ve içinde bir insanla bir köpeğin bulunduğu bir evin yandığını görüyorsunuz. Ahlaki sezgimiz gerçek bir çatışmanın olduğu durumlarda insanların kazanıp hayvanların kaybedeceğini söyler bize. Ahlaki sezgilerimize ters düşmemeye söz verdik ve bu sözü yerine getireceğiz. Kimi kurtarırsınız? İnsanı kurtarırsınız. Bu müthiş kahramanlıktan sonra bir şeyler yemek için eve gidiyorsunuz insanı kurtarmayı seçmiş olmanız, size akşam yemeğinde tavuk yemenin ahlaki olup olmaması hakkında ne söylüyor? Hiçbir şey. Kesinlikle hiçbir şey. Ahlaki sezgilerimiz bize, insanlar ve hayvanlar arasında gerçek bir çatışmanın olduğu durumlarda, insanların kazanacağını söylüyor olabilir. Fakat aynı ahlaki sezgiler, Aramızda çatışma olmayan durumlarda sırf zevk alıyoruz diye hayvanlara acı çektiremeyeceğimizi de söylüyor bize. Bunu daha iyi anlamak için tek yapmamız gereken yanan evde iki insan olsaydı ne yapacağımızı düşünmek. Yanan evdeki iki insanı da tanımıyorsunuz ama biri diğerinden epey yaşlı ve ahlaki sağduyunuz size sırf diğer kişi daha genç olduğu için onu kurtarmanızı söylüyor. Peki bundan yaşlı insanlara işkence etmenin, onları çiftliklerde ya da tıbbi araştırmalarda kullanmanın ahlaki olarak kabul edilebilir olduğu sonucunu çıkarır mısınız? Tabii ki çıkarmazsınız. Ahlaki sezgileriniz sadece birini kurtarabileceğiniz için genç olanı kurtarmaya itmiş sizi, ve siz de bu talihsiz durumda genç olanı kurtarmayı seçmişsiniz. Fakat bu seçimin herhangi bir kimseyi incitmek için ahlaki bir meşruiyete sahip olmamız gerektiğini söyleyen sezginiz üzerinde hiçbir etkisi olmaz. <Gülüyor> İnsan neden vegen olur? Hayvan kullanımı tartışmasına bir giriş. GDT Giri Fransiyon ve Anna Çal. C'est le tango des joyeux Okuyan Ömer Mardin. <gülüyor> Daha fazla bilgi için www.meganoluyorum.com